87. Sure, El-Ala suresi Bismillahirrahmanirrahim Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, topraktan yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren Yüce Rabbinin adını tesbih ve takdir et. Sana Kur'an'ı okutacağız. Artık Allah'ın dilediği hariç sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah açığı ve gizlenenebilir. Seni en kolaya muvaffak kılacağız. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'tan korkan öğütten yarar dönacak. En büyük ateşe girecek olan kötü kimse ise öğütten kaçanır. Sonra o ateşte ne ölür ne de yaşar. Temizlenen, Rabbinin adını unup ona kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir. Fakat siz ey insanlar... Ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Şüphesiz bu anlatılanlar önceki kitaplarda İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır.